tabun büyük bir bölümünü şerh etmeye çalıştık. Allah hamdolsun, şükürler olsun ve Allah Teala'dan niyazımız, talebimiz, temennimiz kitabın geri kalan kısmını da ne yapmak? Okumak. Allah Teala'nın bizi bu kitabın sonunu göstermesi. Çünkü meşkaleler çok, dünya telaşı çok. Değil mi? Şeytan birçok eee meşkaleler vesveseler, işler güçler çıkartıyor insanların karşısına. Ya da bakıyorsunuz ki başlatılan amel kabulanmamış bitirilememiş. Ee, az da olsa amelin sürekli olanı güzel. Aişe <gülüyor> radıyallahu anh'a'nın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ve habbul <gülüyor> a'mali ilallahı edvamuha in kalle. Allah'ın en sevdiği ameller az da olsa sürekli olanıdır. Her şeyde bu böyle arkadaşlar. Yani gece namazı kılıyorsun, iki rekat kılıyorsan iki rekat'a devam et. Az da olsa devam et. Ama dokuz ay kılmayıp Ramazan'da kılıyorsan bu pek hayırlı bir amel değil. Sürekli olan, az olana göre. Aynı şekilde oruç. Haftada bir gün, iki gün tutamıyorsan bir gün tutmaya çalış. Haftada bir gün tutamıyorsan her ay üç gün tutmaya çalış. Bu şekilde az da olsa süreklilik ne yapsın? Hayatında, ibadetlerinde olsun. Zikirler de aynı şekilde. Sürekli sabah akşam zikirlerini ne yapmak lazım? Az da olsa ona devam etmek lazım. İstikrar yani. Bunun bugünkü tabiri istikrar. Allah Allah bizlere bu derslerimizde ne yapsın? istikrar versin. İstikrar nasip eylesin. Çünkü bizler şeye başlarken millet olarak bu şöhret kazanmış çok azimli hırslı başlıyoruz gayretli başlıyoruz ama sonunu getiremiyoruz. Biz Suriye'de okurken Orada ilim tahsili yaparken Toran'ın tabi hocaları tecrübeli 50 yaşında 60 yaşında hocalar 40 yıllık 45 yıllı tedrisat ile meşguller. Görmüşler oraya 100 ülkeden, 150 ülkeden insanlar geliyor. Kimin gayretli, kimin nasıl başladığını, kimin nasıl bitirdiğini derlerdi ki bize Türk gibi başlayın, orada bütün sınıfta olan arkadaşlara. Türk gibi başlayın ama Avrupalılar gibi bitirin. Yani Türkler bir geliyorlar oraya böyle memleketten gelmişler. Ooo yani 3 ayda böyle her şeyi bitirip geri dönecek havasındalar. Bir bakıyorsunuz ki bir hafta sonra çantayı toplamışlar gidiyorlar. Ya nereye gidiyorsun? Kaydını yaptırdın. Memleketinden geldin, masraf yaptın bak sana. O kadar masraf yapıldı. Okula seni kaydettirdik, referans olduk ya yok diyor. İşte öyle oldu, böyle oldu, gidiyor. Ama Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen adam bakıyorsun ki böyle yani ağır, yavaş. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Okumak için de bir Türk'ün, bir Müslüman ülkeden gelen insanın çektiği meşakkatin yüz kat, 10 kat değil. Yüz kat daha fazla meşakkatini çekiyor. Yani bir tane ben Amerikalı bir çocuk görüyordum sürekli. Amme cüzünü ezberlemeye çalışıyordu. Bayağı da bir ezberlemişti. Nasıl ezberlediğini şöyle bir baktım, seyrettim. Oturmuş Walkman, o zaman da vardı, böyle MP3'ler falan yoktu. Kulağına takmış, böyle sürekli sabah kadar bir sureyi tekrarlıyor. Zilzel suresi mesela. Zilletil ardu. Tabii, ağız da dönmüyor, Amerikan aksanı. Ama o kulaklıkla dinleye dinleye dinleye dinleye, bütün ne yaptı? Amme bitirdi. Bir senesini aldı. Ama oraya gelen, azimle hırsla gelen bir oturuşta ya ben Amme, amme, ezber, amme suresini ezberlerim diyen birçok insan belki bir oturuşta Amme suresini ezberledi ama bir hafta sonra köyünde kaldı yadın hayata ne yaptı devam etti. Bizler de nasıl olmalıyız arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi az da olsa devamlı olacak. Her gün iki sayfada okusan oku Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'i her gün iki sayfa okusan bunu az görme, okumaya devam et. Şimdi birçok insan kendine şöyle baksın, en son Kur'an-ı Kerim'i, Mus'haf'ı elime ne zaman aldım diye bir sorsun. Belki bir ay, belki iki ay, belki üç ay, belki geçmiş Ramazan'da. Belki en son aldığında 40 sayfa, 50 sayfa bir oturuşta okumuştur o ama şu anda geriye dönüp baktığında aradan ne kadar geçmiş? Altı ay geçmiş, bir ay geçmiş, bir hafta geçmiş. Eline ne almamış? allah Teala'nın kitabını alıp okumamış. Demek ki şeytan bizi ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde kandırıyor. Kandırmaması için bizler diyeceğiz ki az görmeyeceğiz salih amelleri. Her gün bir sayfa okusan da evden çıkmadan önce o Kur'an-ı Kerim'i eline al. Her gün bir sayfa oku. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah.